Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma baht. Ulumul Kur'an kitabımızda bugün yeni bir bölüme geldik. Al aktul Hamis kitabımızın beşinci bölümü bu kitabımızın 5. bölümünde işleyeceğimiz konu ma yercu ila mabahisil maani'l mutaallikati bil ve o 14 ma yercu ila mabahisil mana konularına dönen bahisleri inceleyeceğiz hangi manalar el mutaallikati bil hükümlere taalluk eden manalar yani bundan önceki bölümde Lafızları inceledik. Bu bölümde ise lafızların kendisini değil de lafızların delalet ettiği ve hükme direkt etki eden manaları bu sefer inceleyeceğiz. Lafızlardan ziyade onların manalarını inceleyeceğiz. ve أَرْبَعَةَ عَشَرًا نَوْعًا O da 14 نَوْعًا النَوْعُ الْاوَّلُ اَلْعَامُ الْبَاقِ عَلَى عُمُومِهِ Umumiyeti üzere kalmış olan umumi lafızlar. Birinci başlığımız bu. Umumiyeti üzere kalmış olan umum lafızlar. Şimdi bu e, konuya girmeden önce bu meseleye girmeden önce şöyle bir giriş e, olaraktan bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra inşallah metnimizi okuyalım. E, şimdi Arap lugatında Lafızların ifade ettiği bir takım manalar var. Lafızların ifade etmiş olduğu bir takım manalar var. Bu manalardan bir kısmı lafızın direkt kendisinden anlaşılan manalardır. Yani lafızın direkt akla getirdiği manadır. Mesela biz insan dediğimiz zaman aklınıza ilk olarak da ne geliyor? İnsan dendiği anda işte konuşan, canlı, iki gözü, iki kulağı olan artık insan deyince nasıl tanınıyorsanız zihninizde insanı. Aklınıza böyle bir insan geliyor. Bir de bu lafızların haricinde bu lafızlara dahil olan bazı anlamlar var. Bunlara da hüküm bina edildiği için, bunlar e, ilim talebesi için veya Kur'an'ı ve sünneti anlamak isteyen insan için önemli şeyler. Mesela ben el insanu dediğimde lafız aynı lafız. Yani yine insan geliyor aklınıza ama ek bir anlam var. Başına gelen el, Yeryüzünde ne kadar insan varsa bütün insanlar anlamına anlamına geliyor. Bu anlamı cümleye katan şey ne olmuş oldu? El olmuş oldu. Yani cümlenin başına gelmiş olan el cümleye kendi lafzının delalet etmediği başka bir şey kattı. Başka bir anlam kattı mesela. İşte buna ne diyoruz? Buna mesela am diyoruz. Yani umumiyet ifade eden lafızlardır diyoruz. Bu bölüm bize bu zikretmiş olduğum e, gibi... Yani lafız etlak edildi de, lafızın kendi dellet ettiği mana değil de o lafızın başında sonunda ortasındaki bir alametten dolayı lafıza ek olaraktan bina edilen ve ona da hüküm hüküm bina edilen şey manaları bize anlatacak. Bunlardan birincisi nedir? Umumiyet ifade eden lafızlar. Umumiyet ifade eden lafızlar. Umumiyet ne demek? Umum dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? اَلَّفْزُ الْمُسْتَغْرِقِ لِجَمِيعِ مَا يَسْلُحُ لَهُ دَفْحَةً وَاحِدًا O lafızın altına girmeye uygun olan bütün fertleri bir kerede kapsayan lafızdır, umumi lafız. O lafzın, ıtlak ettiğin lafzın altına girmeye uygun olan bütün fertleri ıtlak ettiğin anda bir kerede kapsayan el lafzın adıdır umumi lafız. Mesela diyelim ki el insanu lafzı umumiyet ifade eden lafızlardan bir tanesidir. Sen el insanu dediğin zaman bu insan lafzının altına ne giriyor? Erkek, kadın, genç, yaşlı, çocuk, büyük, fark etmez, işte kız, siyah, kırmızı, yeryüzünde var olan 6 milyar insan varsa şu anda, El insanu dediğin anda 6 milyar insan beraber bu lafızın altına altına girmiş e, oluyor. Veya yaratıldığı günden, kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insanlar, bütün çeşitleriyle beraber bu lafızın altına. Bütün umumi lafızlar böyle. Yani o lafızın delalet ettiği mananın altına giren. el mu'minun dediğinde sen, bu umumiyet ifade eden bir lafız. Adem aleyhisselamdan kıyamet kopana kadar iman etmiş ne kadar insan varsa, ne söylüyorsun artık mesela el-mu'minuna dedin akabinde dedik ki yadkhuluna'l cennet. Müminler cennete girecekler. Burada hüküm ney? Cennete girmek. Lafız ne? El-mu'minuna. Adam aleyhisselamdan kıyamet gününe kadar gelen bütün müminler cennete girecekler. Sen bunu bak lafızda böyle bir şey var mı? Ya yani lafızın içinde kullu men amene min ladun adama ila yevmil kıyameti سيدخلون الجنة. Böyle bir lafız kullandım mı ben? Kullanmadım. Ama el-mu'minuna yadkhuluna'l cennet ile كُلُّ مَنْ أَامَنَ مِنْ لَدُنْ أَدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَيَدْ خُولُونَ الْجَنَّ lafızı arasında hiçbir fark, hiçbir fark yoktur. Bu manayı katan şey ne peki? Umum. المؤمنون'ın el başındaki eliflam o cümleye umumiyet kattı. Bu umumiyet de bu zikretmiş olduğun bütün bu geniş anlamların hepsini içerisine içerisine almış oldu. Öyleyse bizim bilmemiz gereken eğer bahsimiz umumsa umumi lafızları bilmemiz lazım. Hangi lafızlar umumiyet ifade ederler? Bir, Umumun ne olduğunu anladık değil mi? Umum nedir anladık? Bir müfret veya cemi bir kelimenin başına eliflamı istigrakiye gelirse eliflamı istigrakiye neydi? Katrundan hatırlıyorsunuz. Öyle değil mi? Kul anlamına gelen e, eliflamdı. Bu eliflam gelirse umumiyet ifade eder. İster müfret bir kelime olsun, ister cemi bir kelime olsun fark etmez. İster müfret, ister cemi bir kelime olsun fark etmez iki kendisi böyle olmasa bile başında eliflami istigrakiye olan herhangi bir kelimeye atfedilen bütün müfret ve bütün cemi lafızlar aynı şekilde umumiyet ifade ederler mesela ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim okurken vel asri Innel insane الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır diyorum. اِنَّ insane. Bütün insanlar, yani Allah Azze ve yarattığı ne kadar insan varsa hepsi bu, burada hüküm ne? Hüsran içerisinde olmak. Ömenniyet ifade eden lafız ne? İnsan. Bütün insanlar hepsi beraber hüsran içerisindedirler ee, diyorum. Mesela nereden geldi bu umumiyet? Yani ben şöyle demedim. Kullu men Allahu, min e'venil halqi el kiyame lefi khusur. Böyle bir şey dedim mi ben? Demedim. Ama anlam bu söylediğim anlamda aynı. O eliflam işte eliflam-ı istihrakiye dediğimiz kul hepsi cemi'an anlamına gelen eliflamdan çıkardım. Ve e, bunlara e, şey yapmış olduğumuz, atfetmiş olduğumuz kelimelerde böyle mesela ne gibi, ve intağdun yamet Allahı, la tuhpusuha, ve intağdun yamet Allahı, yamet kelimesi normalde ne kira bir kelime, Allahı kelimesi marife bir kelime olduğundan ilahın başına eliflam geldiğini kabul edersek müştak kabul edersek eğer, ne olmuş oldu? Yamet kelimesi başında eliflam olan bir kelimeye şey edildiğinden dolayı atf edildiğinden dolayı şey, e, muzaf kılındığından dolayı bu da umumiyet ifade etti. Yani Allah'ın hangi nimeti aklınıza geliyorsa gelsin ister maddi, ister manevi ister görünen, ister görünmeyen saymaya kalkarsanız e, siz bunları sayamazsınız e, demiş oluyoruz. Yani ne dedik o zaman? Müfret veya cemi başına eliflam istihrakiye gelen kelimeler veya nekire olsa bile bu kelimelere izafe edilen kelimeler umumiyet ifade ederler. Üçüncüsü, mübhem olan bütün isimler, mübhem olan bütün isimler umumiyet ifade eder. Mübhem isim nedir? Mübhem isim, sen onu müzekker içinde, müennes içinde, mazi içinde, her şey için kullanabilirsin. Ne giriyor bunun altına? Esma-i mevsule, esma-i istifam, bir de esma-i şart. Yani şart ifade eden edatlar, isim olan edatlar, istifam soru, kendisiyle soru sorduğumuz edatlar, bir de esma-i demiş olduğumuz esma-i mevsuleler. Bunlar neyin başına gelirlerse ona umumiyet katarlar. Ellezine <gülüyor> amenu dediğinde sen ne demiş oluyorsun? El <gülüyor> mu'minune demiş oluyorsun. Ellezine <gülüyor> amenu. Yani iman eden ne kadar insan varsa bunların hepsi demiş oluyorsun. Umumiyet ifade ediyor. Çünkü böyle mesela sen diyelim ki dediğin zaman eee şey innellezine amenu ve İman edenler ve salih ameller işleyenler sonra bir hüküm söyledi mesela cennete gideceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Ecirleri Allah katındadır. Bu ellezine in ellezine bütün iman eden ve bütün salih ameller işleyenlerin hepsini içerisine e, alır. Misal ve sen diyorsun ki eee ve men lam yahkum bima enzelallah fa kafirun. Men esma-u şart olduğu için o da müphem isimlerden olduğundan dolayı ne ifade ediyor? E, umumiyet ifade ediyor. Mesela bugünkü tefsir dersinde gördüğümüz ayetler وَمَا تُنْفِقُوا min خَيْرٍ Yani ne, nasıl biz mana verirken, nasıl mana verdim ben, ne infak ederseniz edin dedim. Doğru mu? O ayette öyle bir şey yok. Yani lafız itibarıyla e, öyle bir ifade görünmüyor. Ama biz bunu nereden çıkardık bu umumiyeti? O şart edatından e, çıkarmış olduk bu umumiyeti. Veya işte e, esma istifam gibi dedik. Bunlar hepsi geldik. Neyin başına gelmişlerse ona umumiyet anlamı katarlar. Yine mesela umumiyet ifade edenlerden ne var? E, çoğu zamirleri umumiyet ifade ederler. Onlar, siz, kum, işte hum, e, kune e, gibi bunlar hepsi şey ifade ederler. E, umumiyet ifade ederler. Yine mesela ne olan kelimeler. Ne olan kelimeler. Nefi, nehi veya şart siyakında vaki olduklarında umumiye ifade edenler. Bir önceki neydi? Zamirler, e, çoğul zamirleri umumiyet ifade edenler. Mesela biz diyoruz ki eee vallahu min el ardı nebate. Allah enbatekum. Allah sizi yerden bitirdi. Bu siz ifadesinin dışına çıkan kimse var mı? Yani insan kadınlar bu ifadenin dışındadır, erkekler bu ifadeye dahildir. Hayır, bu kumzamiri umumiyet ifade eder. Kadın, erkek, küçük, büyük, yaşlı ne varsa hepsini içerisine e, almış olur. Ee, diğer neydi? dedi ki nekire bir kelime, nefi, nehi veya şak siyak, siyakında gelirse cümlesinde gelirse umumiyet ifade eder. Mesela ne var? Örnek olarak çok hepimizin bildiği fain tanazatun fi şeyin farudduhu ila Allah ve Rasul in kuntum teuminun bil Allah Ayette ne diyor? Bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunu Allah'a ve Resulüne döndürün. Biz nasıl mal veriyoruz bu ayete? Herhangi bir şeyde çekişirseniz diyoruz. Açıklarken ne diyoruz? Küçük, büyük, dini, dünyevi. Nereden çıkardık bu kadar anlamı? Şeyin kelimesi nekira? in İn, fe in tenazatum. Şart siyakında vaki olduğundan bunu şey yaptık. Bunu çıkarmış olduk. Gibi. Bu siyahlarda mesela diyoruz ki o Abdullaha, ve la tuşriku biihi Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Ne diyoruz put insan parlamento, ne olursa buna da. Nereden çıkardık bu umumiyeti şeyan? Lafza nekere, la nehi siyahında gelmiş, la tuşriku siyahında e, gelmiş. Burada mesela diyoruz ki Allahla beraber. وَاَنَّ الْمَسَجْدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا diyoruz mesela. Mescidler Allah'ındır. Allah'la beraber hiç kimseye. Ne meleki i mukarrab, ne nebi-i bunlar geçmiyor lafızda. Nereden çıkardık? اَحَدًا ne kere bir kelime? Neis yakında yârit olduğundan dolayı buradan, buradan çıkardık bunu. Demek ki bunlar en yaygın olan şeyler. Umumiyet ifade eden lafızlar. Bu lafızlardan herhangi birini bir ayet kelimede ve veya hadiste görürsek, bunun akabinde bu lafza bina edilen hüküm, bütün fertleri o hükmün içerisine dahildir. Ne zamana kadar? Taksis edici bir nas gelip onu taksis edinceye kadar. Taksis ne demek peki? Taksis, ikinci bir nastaki teknik bir ifadenin bu umumun içerisindeki bazı kısımları e, çıkarması. Taksiste buna diyoruz. Yani omumu bir lafız geldi, bir hüküm söyledi. Mesela biraz önce örnek verdik. asri اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ İnsan hüsran içerisindedir. Buna peygamberler de dahil, buna salih insanlar da dahil, şehitler de dahil. Hepsi buna dahil. İnsan olan bütün varlıklar bu hükme hüsran içerisinde olmaya dahil. Sonra ne dedi Allah? اِلَّا الَّذ۪ينَ <آمنُ> İlla istisna edatlarının hepsi taksis edici edatlardır den nazena emanu iman edenler müstesna ve amilu salihati salih amel işleyenler müstesna ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr dedi. Ve mesela dedi ki innel insane hulika halu'a insan endişeli bir varlık olarak yaratılmıştır. Innel insane el insanın başındaki elif lam umumiyet ifade ediyor. Sonra ne dedi Allah? Namaz kılanlar müstesna. Yani Allah azze ve celle bütün o endişeli insan tipinden kimleri çıkarmış olduğu bunlar bu hükmün dışındadır dediği gibi. Ve mesela taksis, istisnalar taksis eder dedik. Başka ne taksis eder? Sıfat taksis edicidir mesela. Ben sana diyorum ki ekrimi tullabe öğrencilere ikramda bulun diyorum. Tullab dediğim zaman camiya tullab, cem. Başına eliflam geldi. Bu umum ifade eden lafızlardan. Ve mesela diyorum ekrimi lezine yetlubun el ilm diyorum sana. Ellezine geldiği için ilim talep edenlere ikram et. Bu, bütün yeryüzündeki öğrencilerin hepsini kapsar. Ama bir de şöyle dediğimi düşünün. Ekrimi tullaben nâcihîne Yani başarılı olan. Bu ne yaptı? Bak bu sıfat bütün umumiyeti şey yaptı. Umumiyetin içerisindeki başarılı öğrencileri onun dışına çıkarmış oldu. Sıfat da mesela taksis edatlarından bir tanesidir. Gibi. Şimdi o zaman herhangi bir umumi lafız varit olursa, bilmemiz gereken asıl mesele bu. Taksis edici bir nas varit oluncaya kadar, gelinceye kadar, e, o nas umumiyeti üzeredir. Bütün fertleri o hükmün içerisine dahildir. Eğer taksis edici bir hüküm gelirse, kimleri çıkardıysa onları çıkarır, kalanlar gene o, e, o umum üzere devam ederler. Tamam? Evet, bu bunu bir giriş olaraktan kabul edin. Şimdi bu umumiyet ifade eden lafızlar veya umumiyet içerisinde umum geçmiş olan ayettir, hadistir e bunlar. Bunların bazı kısımları var. Şimdi bize onları anlatacak. Birinci kısım ne? El-Evvel baki baqiale umumihi Umumiyeti üzere kalmış olan Am lafızlar. Yani umumi bir lafız varit olduktan sonra taksis edici bir nas gelmediğinden dolayı umumiyeti üzere kalan lafızlar. Diyor. diyor ki ve azze illa kavlehu ve allahu bi şeyin ey alimun zahu ve azze illa kavlehu ve allahu bi şeyin ey zahu ve bu çok azdır. Azze nedere anlamında bir fiil zaten bu anlamda da kullanılıyor ve azza çok nadir oldu, aziz oldu, bulunması zor oldu. Yani demek ki bu umumi lafızlar genel itibariyle taksisiyorlar taksis yememiş umumi bir lafız çok az. İlime ancak bunun istisnası nedir? <gülüyor> Allah azze ve celle'nin şu sözüdür: Vallahu Allah bi şeyin her <gülüyor> şeye ey yani alimun ilim sahibidir." Zâ Bu Allah'tır diyor. Yani وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Mesela Bu umumiyet ifade eden bir ayet-i kerime. Nereden umumiyet ifade ediyor? Kul lafzı gelmiş zaten. Yani lafız evet. umumiyete delet ediyor. Kul cemi'an bunlar hepsi umumiyete delet eden lafızlar. وَاللّٰهُ بِكُلِّ şeyin عَلِيمٍ Allah her şeyi bilir. Dedi Allah Azze ve Celle. Bu el el'âmul bâqi ala umumihidir umumiyeti üzere kalan lafızlardır. Yani şöyle bir şey olamaz. Allah her şeyi bilir. Şu şu şu müstesna bunları bilmez. böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu mesele bir örnektir diyor. 2 90 eee 100. ayet kelime 100. beyit Estağfurullah. Ve qaluhu yani ne ne illa qawluhu min nefsin vahidatin. Sizi tek bir nefisten yarattı. Allah فَخُذْهُمَا Bunu örnek olarak al, دُونَ لَبْسِن Hiçbir karışıklık, hiçbir kapallık olmadan bunu örnek olaraktan kabul edebilirsin diyor. وَقَوْلَوْا خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَهِدَتٍ فَخُذْهُدُونَ لَبْسٍ demiş. Şimdi bu bize burada anlatmak istediği konu şu. Genelde usul alimleri diyorlar ki مَا amin illa اِلَّا وَخُصَّةٍ Hiçbir am yoktur ki mutlaka taksis yemiştir. Diyorlar. Asıl olan Umumi lafızlarda Tabi bu istiklal ile ulaşılmış olan bir sonuç Bakmışlar Kur'an'da ve sünnete varit olmuş olan umumi lafızları incelemişler Hemen hemen hepsinin bir şekilde Harici bir nasla Munfasıl veya muttasıl taksis edici bir ta, e, Taksis ediciyle Taksis edildiğini görmüşler bunların Onlar da buradan genel bir kaide çıkarmışlar Demişler ki Hiçbir am yoktur ki Mutlaka taksis yemiştir Ama bunun istisnaları da var Genelde ne gibi Allah'ın sıfatları, Allah'ın sıfatlarının kuşatıcılığı, kapsayıcılığı. Mesela Allahu alakulli şeye enkadir, Allah her şeye güç yetirendir. Bunun istisnası olmaz. Vallahu bi kulli şeye Allah her şeyi bilendir. Bunun istisnası olmaz. Mesela gibi. Bir örnek daha verdi burada. Orada zamir, zamirin umumiyet ifade ettiği bir ayeti örnek verdi. خَلَقَ كُمْ مِنْ نَفْسٍ tek bir nefisten yarattı ee, diyor Allah Azze ve Celle. Kum dedi ki bu umumiyet ifade eden zamirlerden bir tanesi her insan Adem Aleyhisselam'dan yaratılmış. Yani hepimizin kökü, özü, aslı bu olduğundan dolayı tek bir nefisten yaratıldığımızdan dolayı Allah Azze ve Celle diyor ki halakakum min nefsin vahide. Her birinizi tek bir nefisten yaratmıştır Allah. Demek ki bu cins yani elamul baki ala umumih bu e, nadir olan e, şeylerden, nadir olan kısımlardan ve bu e, kısımda genel itibariyle bütün örnekleri Allah'ın sıfatları ve Allah'ın sıfatlarının kuşatıcılığı ile alakalı örnekler genelde bu babın altına giriyor. En-nevu'u sani ve sâlisu ikinci ve 3. nev' Amul mahsusu taksis edilmiş olan am bir de vel amul lezi urîde bihi'l-husûsu her ne kadar lafız, umumiyet ifade etse de kendisiyle hususiyet murad edilen, kendisiyle has bir mana kastedilen edilen umumi lafızlardır." demiş. Birincisi ne? el الْمَخْصُسُ أَلْعَامُ الْمَخْصُسُ Taksis yemiş olan umumi lafızlar. Taksis yemiş olan umumi lafızlar. Ne demek bu? Yani bizim elimizde diyelim ki umumiyet ifade eden bir lafız var. Daha sonra başka bir nas gelmiş. Bu e, nas'ın umumiyetini kayıtlamış. İçinden bazı fertlerini dışarıya e, dışarıya çıkarmış. Bunlar bu umumi hükmün altına dahil değildir. Demiş. Buna ne diyoruz? El'amul meksus. Taksis yemiş olan nas'tır. E, diyoruz. Bu taksis iki türlü olabilir. Ya muttasıldır. Yani hemen Umumi lafzın hemen peşinde gelir, ona bitişiktir. Bunlara muttasıl e, muhassıslar diyoruz, mesela istisna gibi, sıfat gibi. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَا فِي خُسُرْ اِلَّا Hemen bitişik zaten, onun yanına gelmiş oluyor. Bir de, e, munfasıl e, muhassıslar var. Munfasıl muhassıs nedir? Bir nas var, bambaşka bir yerde başka bir nas var. O nas, bu nası taksis ediyor. Mesela ne gibi? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين iki tane umum var burada. الذين آمنوا iman edenler. الذين var ya bütün iman edenler. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Zulm kelimesi burada ne kere? Lem de nefi ifade ediyor. Bu nefile, nekire yan yana geldiği için umum ifade ediyor. İman edip de imanlarına zulmün hiçbir türlüsünü bulaştırmayanlar. ''Uleyke lehumul emnu ve hum muhtedun'' Onlara emniyet vardır ve onlar hidayet ermişlerdir. Bu şöyle oluyor mesela iman ettikten sonra birinin kafasına vuran da bu ayetin kapsamında değil. Çünkü imanına zulüm bulaştırdı. Buradaki zulüm umumi bir zulüm olduğu için her türlü zulmü içerisine alıyor. Ama Allah Resulü sonradan bize neyi beyan ediyor? Sahabe de bilmiyor zaten. Bak bunlar usul fıkıhçıların koyduğu kaideler değil. Bunlar Arapların dillerinde fıtratla bildikleri şeyler. Onun için sahabe geliyor diyor ki ey yüni alem yazlim nefsehu ve ey enen lam nefsehu. Hangimiz nefsine zulmetmedi ki ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ne diyor? Bu salih adamın yani Lokman Lokman'ın dediği gibi inne şirke le zulmun azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Yani buradaki zulümden kastedilen bak bu ne yaptı? Bu ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Bunun umumunun içindeki insanın birbirine zulmü, birbirinin malını yemesi, birbirinin bedenine eziyet etmesi gibi zulümleri çıkardı. Sadece büyük zulüm olan şirki bu, bunun içerisinde bırakmış oldu. Buna da ne diyoruz? Münfasıl mukassıs diyoruz. Yani bambaşka bir ayet, bambaşka bir ayeti geliyor, taksis e, ediyor diyoruz. İster öyle veya ister böyle. Yani ister ayetin kendi içinde taksis edici edat bulunsun. ister ben başka bir nasıl gelsin, bir nasıl taksis etsin. Eğer umumi bir lafız taksis yemişse buna el amul maksus diyoruz. Umumiyet e, taksis yemiş olan am diyoruz. İkincisi neydi? El amul lezi uride bihil khusus. Umumi lafızdan hususiyet kastedilmesi yani sen teknik olaraktan ayete baktığında ayet umumiyet ifade ediyor. Ama sen biliyorsun ki burada Allah azze ve celle şeyi kastediyor, hususi bir manayı murad ediyor. Şey değil, umumi bir mana murad etmiyor. Mesela Yahudilerle ilgili Allah azze ve celle diyor ki bizim metimizde de onu örnek verecek. Em yapsudun alnaa ala ma atahumullahu minfali. Yoksa onlar Allah'ın insanlara faziletinden verdiği şeyi haset mi ediyorlar? Yahudiler için söylüyor. Yahudiler Allah'ın insanlara faziletinden dolayı verdiği şeye haset mi ediyorlar? Diyor Allah Azze ve Celle. Burada insanlar ennas kelimesi başındaki elif ramla umumiyet ifade ediyor. Yani Yahudiler Allah'ın kendine fazlından e, verdiği bütün insanları kıskanıyorlar. Haset. Bu mu? Allah bunu mu kastediyor? Hayır. Ayet şu onlar Allah'ın Muhammed'e kendi fazlından verdiği nübüvveti bu buvaya hased ediyorlar. Nas kelimesi umum olsa da biz biliyoruz ki bu el bir husus ama kendisiyle hususiyet kastedilmiştir. Kim kastedilmiş burada? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kastedilmiş. Ve mesela Ahzab gününde Allah diyor ki: "Ellezine iza qala lahumu'n-nas innan qad Onlar ki o müminler ki insanlar onlara insanlar size karşı ordular topladılar. Korkun dediklerinde onların imanı arttı. Allah bize yeter. ona güzel vekildir dediler. Ellezina iza qala lahumun nasu insanlar. Umumi ifade ediyor. Bu şu demek? Medine'de yaşayan 1500 tane sahabeyi düşünün. Geride kalan o gün dünyanın nüfusu mesela 100 milyonsa geri kalan 99 milyon hepsi tek tek gelmiş demiş ki aman dikkat edin. Birileri size ordu topluyor. Bunu mu kastediyor Allah hayır? İki tane münafıklardan propagandacı bir de müşrikler adına propaganda yapan üç tane adam gelmiş demiş ki korkun ise orduyu topluyor. Biz bunu tarihin kıssasından bunu bildiğimiz için aklen de böyle bir şeyin mümkün olmadığını yani 99 milyon insanın tek tek gelip onları uyarmasının mümkün olmadığını bildiğimiz için diyoruz ki bu ennas kelimesi her ne kadar teknik olarak umum olsa da fakat buradan hususiyetin kastedildiğini biz biliyoruz diyor. Bu tarz ifadelerde ne diyoruz? El amu Kendisiyle hususiyet kastedilen edilen umumi lafızlardır diyoruz. Bu ikinci, üçüncü nevi anlaşılıyor değil mi? El ammü'l ve el ammü'llezi ürede bi'hil husus. Evet. Şimdi bize örnek, e, örnekler verecek bununla alakalı. Evet. Ve evlenem şaha limen ekaasa ve fâni nahu yahsudûnen nâse. Ve avvalan şa'a لمن اقاصا ve tani nahvu yahsudun Ve birincisi yani amel mahsus olan şa'a yayılmıştır, yaygınlaşmıştır. لمن اقاصا kıyas eden insan için. Çünkü amel mahsus demiş olduğumuz şey teknik bir mesele. Yani akılla e, falan hiçbir alakası yok, siyakla, sibakla akılla nuzul sebebiyle hiçbir alakası yok. Tamamen umumi lafızlarda da bellidir, taksis edici lafızlarda da bellidir. Tam bir teknik bir mesele. Yani bir kaideyi öğreniyorsun, sonra bütün nasları bunun üzerine ne yapıyorsun? Kıyas ediyorsun. Umumi bir lafız varit olur peşinden illa gelirse bu taksistir diyorsun. Bu kaide. Hangi ayeti bulursan buna uygun olan, getir buraya, tatbik et. Ve şa şaha, birincisiye olmuştur. Kim için? Limen akasa, tekniği bilen ve bu tekniğin üzerine kıyas yapabilen için. Birincisi çok fazladır. Ve feh ikincisi ise nahvu yahsudun-nase yahsudun-nase ayetinde olduğu gibidir. E, diyor. Dedi ki bu ayet-i kerime kimle ilgili? Nisa suresi 54. ayet-i kerimeymiş bu. Yahudiler için indirilmiş olan bir ayet-i kerime. Eee em yahsudun-nase ala ma atahumu min fadli. diye açıklamasını zaten yapmıştım ayet-i kerimenin. Umumiyet nereden geliyordu? Ennas kelimesinden geliyordu. Ama kast edilen burada herkese değil Allah Resulüne yapmış oldukları haset idi. Dedik. Evet. Şimdi e, 102, 103 ve 104. beyitlerde amul <gülüyor> mahsus ile el amul lezi urize bihil husus arasındaki farklar nelerdir peki? Bu ikisini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Bize onları anlatacak. Evet birinci fark 102. beyt bize birinci farkı anlatacak ve evvelun hakika tul ve tani mecazul farku limen yuani ve evran hakika ve ve birincisi yani amul mahsus hakika hakikatdir ve ikincisi mecaz, bir de mecazdır yani amul lazi uride bihil husus mecazdır. El <gülüyor> farku bu fark لمن yu'ani bu konuya önem veren insanın bilmesi içindir. Yuani, ateni, yatena, yateni bir şeye itina göstermek, önem göstermek, önem vermek anlamında. Aslında bu şey uysun diye, saniye uysun diye böyle yazmış. Ana bir şeyin zorluğunu çekmek demek normalde. Yani normal asıl anlamı bu. Böyle bir şeyle uğraşan onun zorluğunu külfetini e, külfetini e, çeken. E, mesela sen diyorsun el Mısıryona yuğanuna min min min, min, min fakir e, şeyin bu e, Arap Baharı'nın fakirliğinin sıkıntısını yaşıyorlar diyorsun. Yani muanat, sıkıntı çekmek, dert dert çekmek. Ama bunu bunu atan anlamında kullanmış burada. Sani kelimesinin kafiyesine uysun diye. Ve evvelun hakika tun ve sani mecazun el farku limen yuani. Şimdi hakikat neydi? Hakikat kim tanımını söyleyecek hakikatin? Hakikatin tanımı nedir? Mecazın tanımı nedir? Hakikat neydi? Bir kelimeden ilk olarak anlaşılması gereken ve Arapların ilk vaat olarak vaat koy, ettikleri, koydukları ve ondan sonra da herkesin ilk gördüklerini anlattıkları şey. O zahir اَلَّفْزُ الْمُسْتَعْمَلُوا fi مَوْدِعَ لَهُ Arapların konduğu anlamda kullanılan lafız. O ilk anlaşılan o zahir. O اَلْزَاهِرُ وَالْمُوَوَوَلُوا O başka bir konu. Anlaşılma meselesi başka. Arapların ilk var ettikleri anlamda kullanılan e, kelime hakikat diyoruz. Konduğu mana için değil de yan bir anlam için kullanılan ise ne diyoruz? Mecazdır diyoruz. Doğru mu? Çok güzel. Birincisi hakikattir dedi. Niye hakikattir? Çünkü Araplar eliflam umumiyete devlet etsin diye eliflamı koymuşlar. Doğru mu? İlla taksis yapsın diye illay koymuşlar. Doğru mu? Arap illay niye koymuş? Ümumi bir lafızdan sonra illayı Arap veya sıfatı Arap şunun için koymuş dilinde. Bu taksis edici bir şey olsun diye koymuş. Amın içerisine dahil olan bazı fertleri amın içerisinden çıkarsın diye koymuş. O zaman el amul maksus teknik bir mesele olduğundan dolayı ve bu teknik lafızların hepsini de Araplar vada ettiğinden dolayı ve hala ilk gün konulduğu anlam, anlama göre uygulandığından dolayı اَلْعَامُ mahsus hakikat kısmına dahildir. وَالثَّانِي <gülüyor> ikincisi İkincisi ise mecazdır. Yani اَلْعَامُ lazi اُرِدَ بِهِ الْخُسُسُ Niye mecazdır? اَلْنَاسُ kelimesini Araplar niçin koymuşlar? Bütün insanlığı kapsasın diye koymuşlar. Doğru mu? Peki ayet kelimede kastedilen kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir önceki beyte verdiği örnek. Taksis yapmadan, taksis edatı getirmeden, herhangi bir umuma dahil olan bütün fertleri çıkarıp içerisinden bir kişiyi bırakmak Arapların uygulamasında var mı? Teknik olarak, lafız olarak yok. Bu ne? Bu tamamen mecazla alakalı mecazla alakalı bir durum. Bu mecazi bir şey, mecazi bir kullanım. Bunun teknik, lafızla alakalı hiçbir şey yok. Yani sen ne yapıyorsun? Şöyle düşünüyorsun. Diyorsun ki bu Yahudiler Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme verilen e, bu nübüvveti kıskanarak aslında bütün insanlığa verilmiş bir şeyi kıskandılar. Çünkü Muhammed'in nübüvveti bütün insanlığın faydasına olan bir şeydir. Onlar peygamberimizi engelleme çabaları, bütün insanları hayırdan engelleme çabasıdır. Bu manayı gözetiyorsun. Yani bunu düşünüyorsun önce. Bunu düşündükten sonra alaka koruyorsun. Diyorsun ki peki ben bunu nasıl ifade edebilirim? Yani sadece peygamber değil de aslında peygambere gelen nübuvvetin bütün yeryüzündeki insanlığın faydasına olduğunu, ben diyorsun o zaman Ennas kelimesini kullanırsam burada e, bu anlamı da ifade etmiş ol. Bu hepsi mecaz işte. Asıl konulduğu anlamın dışındaki bir anlamı aradaki bir alakadan, kendince bir alaka e, buluyorsun, kullanıyorsun. Veya mesela diyorsun, insanlar onlara işte insanlar ordu topladı korkun e, dediği zaman diyorsun. Savaş zamanlarındaki propagandanın etkisi bir kişi bile konuşsa sanki bütün insanlık konuşmuştur gibi insan nefsini sarstığından dolayı. Şimdi bunu ifade etmek istiyorsun sen normalde. Bunu en güzel nasıl ifade edeceksin? Diyorsun ki ben o 2-3 kişiyi sanki bütün insanlar söylemiş gibi ifade edersem sözlerinin ne kadar etkili olduğunu da aynı zamanda. Yani korku zamanlarında, savaş zamanlarında propagandanın ne kadar tehlikeli olduğunu e, anlatabilirim. E, diyorsun. nas kelimesini. E, bu hakikat midir bu peki? Değildir. Bir alaka buldun. iki şeyin arasında alakayı sonra uydurdun. Bu lafıza uydurmuş e, oldun. Bu mecazdır. Bilmiyorum anlatabiliyorum inşallah. Anlaşılıyor değil. Tamam. O zaman <gülüyor> el amul meksus hakikattir. Çünkü Arapların koyduğu lafızlarla. Hem am Arapların ettiği lafızlarla tespit edilir. Hem de taksis Arapların koymuş olduğu lafızlarla tespit edilir. Bu da zaten hakikattir ama elhamu lezi uride bihil khusus bu e, tamamen iki işi şey arasında münasebet kurup özel bir anlamdan dolayı yapılan bir şey olduğundan dolayı bu mecaz kısmına dahildir 103. beytte ikinci farkı söyleyecek qarenetü sani tura akliye ve amman kat'an tura lafziye qarenetü sani tura akliye و اول قد ان ترى لفظيه قرينه الثاني ثانين قرينته لفظيه هر zaman lafzidir şey estafro tura akli her zaman aklidir yani amul lazi uride bihil khususun bunun olduğunu sen akılınla anlarsın wa awwalun birincisi ise amul mahsus ise kat an tura lafziye her zaman lafzidir diyor Kesin bir şekilde iş istisnasız, tartışmasız, her zaman lafzıdır. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela biz dedik ya, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُونَ El insanın umuma devlet ettiği, e, iman edip salih amel işleyenlerin de bu husranın dışında olduğunu sen neyle tespit ettin? Karinen ney senin burada? Biri eliflam, biri de illa. İkisi de lafız mı peki bunlar? İkisi de lafız. Yani sen lafzi bir karineyle bu amın taksis edildiğini söyledin. O zaman bunun karinesi lafzidir. Peki em yahsudunennase de? Burada ennas kelimesi ümumiyet ifade ediyor fakat Allah Resulü burada kastediliyor. Bunu e, sen bunu bir lafızla mı buldun ayetin içindeki? Hayır. O ayetin indiği atmosfere baktın. Mesela Yahudilerin Hristiyanlarla bir sorunu yok dedin. Yahudilerin Budistlerle bir sorunu yok. O anda bu ayet indiğinde Yahudilerin tek sorunu peygamberimiz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Siyaka, sibaka, tarihe, nüzul sebebine yani aklını kullanarak e, bunu buldun, çıkardın. O zaman bir tanesinin karinesi lafzidir, bir tanesinin karinesi ise aklıdır. 104. beyt'e 3. farkı söyleyecek. وَالثَانِي جَازَ اَيْ يُرَادَ الْوَاحِدُ فِيهِ وَاَوَّلٌ لِهَذَا Ve وَالثَانِي Caza en yurad el fihi ve evvelu lehaza faqidu. Ve ikincisi yani amul lazi uride bihi l olan caza caizdir en yurad el vahidu ondan tek bir kişinin murad edilmesi kastedilmesi caizdir. Mesela sen diyorsun em yahsudun nase lafız umum ama sen ondan bir tek peygamberimizi kastediyorsun. Bir tek kişinin kastedilmesi caizdir. Fihi onda yani اَمُلَّذِي اُرِيدَ بِهِ الْخُسُسْتَ وَاَوَّاًًا birincisi ise yani amul مَخْصُسِ ise لِهَذَا bu Bunu kaybetmiştir. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Şimdi mesela ben sana diyorum ki <gülüyor> ben sana diyorum ki mesela ee, İkram, alımlılar öğrenci illa doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan bu doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan doksan Adam dönüp sana demez mi? Sen kafan çalışmıyor mu? Yani de ki Ekrim taliben vahiden de tamam. Ne o kadar yok Ekrim اَتْتُلَّابَ الْمِئَ اِلَّا illa 99 demeye ne gerek var? Yani Ekrim taliben vahiden desen tamam ben anlayacağım zaten meseleyi. اَلْعَامُ الْمَخْصُسُ Sen ondan bir umumiyet ifade eder, sonra bir taksis edici getirir, bütün fertleri çıkarır, geriye bir kişi bırakırsan bu doğru doğru bir kullanım tarzıdır, bu aklen mümkün değildir. Çünkü o zaman ne Umun ifade etmeye, ne ondan birilerini tahsis etmeye gerek yok. O bir kişi tek başına isimlendirsen zaten kafi. Niye boşuna? Mesela ben demek istiyorum, örnek veriyorum. Ee, nasıl söyleyelim? Bir bir misal verelim. <gülüyor> Şu an aklıma bir misal gelmedi de. Makul olan bir misal. Ama dediğim gibi şeyin özü bu. Yani e, sen hususta sen tek bir kişiyi kastedebilirsin. Çünkü bu mecazdır zaten. Olabilir. Ama e, el amul e, maksusta sen bütün fertleri içinden çıkarıp e, taksis edip sadece bir taneyi bırakacak şekilde yapamazsın. Bu aklen zaten şey değildir. Aklen doğru bir e, kullanım değildir, dedi. Bize kaç tane fark zikretti o zaman? Üç tane fark zikretti. Bir, birincisi hakikattır, ikincisi mecazdır. İki, birincisinin karinesi lafzıdır, ikincisinin karinesi aklidir. Üç, birincisinden bütün fertleri çıkarıp sadece bir fert geriye bırakmak caiz değildir ama ikincisinde umumi bir lafı söyleyip tek bir kişiyi kastetmek bu caizdir, dedi. Üç tane bize şey zikretmiş oldu, üç tane fark zikretmiş oldu. Evet. Şimdi bir de e, bu kitapta şeyleri vermemiş bize zaten. muttasıl olan muhassısları e, bize vermemiş. Onun yerine münfasıl muhassısları bize vermiş. Şimdi taksis konusuna gelmiş olduk. Evet okumamı ister misiniz taksis konusuyla ilgili? Yeter diyen kim? Bu kadar kâfidir diyen? Tamam. Şimdi 105. beyitten sonra da e, taksis nasıl olur? Ama dediğim gibi, yani taksis iki kısımdır dedim. Biri muttasıldır, ayetin içerisinde zaten vardır. E, i̇stisna gibi, işte sıfat gibi, bir de münfasıl. Yani harici bambaşka bir nas gelir, var olan bir nasdaki hükmü taksis eder. Burada bize onu verecek. Kur'an'ın, Kur'an'ı taksis etmesi, sünnetin Kur'an'ı taksis etmesi, Kur'an'ın sünneti taksis etmesi gibi birbirinden ayrı nasların birbirini taksis etmesini verecek. Onu da bir sonraki dersimizde inşallah. Görürüz. Ama benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Evet. وَاخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ